İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Yine güzel merhabalar. Günaydın. Bir haftalık tatilden sonra yeniden mer merhaba diyeceğim. <gülüyor> mer Herkesi. Merhabalar, günaydın. Merhaba. E, bugün biz e, tatildeyken kaybettiğimiz çok büyük bir karikatür ustası. E, Sampeden söz ederek başlamak istiyorum izninizle. E, geçtiğimiz e, 10 Ağustos günü e, 90 yaşını e, kutlayacaktı. 6 gün kalmıştı 90. 90. yaşını kutlamasını. Jean-Jacques Sampe vefat etti. Sampe yalnız ülkesi Fransa'da değil, bütün dünyada tanınan ve çok sevilen bir karikatürcüydü bir ustaydı. Ülkemizde de çok tanınıyor ve seviniyordu. Hatırlayacaksınız, şeyde, Haziran ayında yine kaybettiğimiz Latif Demirci için yaptığımız evet. programda Latif'in henüz 15 yaşındayken ilk maaşını alır almaz Koşut bir Sampen'in kitabını, albümünü edindiğini ve önce beğenmediğini fakat sonradan da çok etkilendiğini falan konuşmuştuk. Tabii Sampen'den etkilenen tek natif değildi kuşkusuz. Pek çok karikatür sanatçısı Sampen'in çizgilerine hayranlık duyuyordu, esimleniyordu. Çok şey yazıldı Sampe hakkında sosyal medyada da. Fakat Aydan Çelik'in geçen hafta T24'te çıkan bir yazısı var. Onu tavsiye ediyorum okumayanlara. Gerçekten çok güzel ve kapsamlı bir yazı. Aydan Çelik'in T24'te. E, tabii başlığı da Sampe'nin bisikleti. <gülüyor> Sampe çok sayıda bisiklet çiziyordu zamanında. E, Fransa'da pek bilinmiyordu ama New Yorker dergisinin de Yüzden fazla kapağı Sampere'nin imzasını taşıyordu. Fransızlar ise onu hem Paris maçta ve ilk olarak da bizde pıtırcık olarak tanınan, bilinen L'Opetit Nikola tiplemesiyle tanımıştı. Sampere, L'Opetit Nikola'yı Rene Gossini ile birlikte Asterix'in de hatta Redkitt'in bile yaratıcısı Rene Gossini ile birlikte 1900 50'lerde yaratmıştı. Daha doğrusu 60'larda. 60'ların hemen başında e, üne kavuşturmuştu. E, ve e, bu dünya çapında ünlü olan küçük çocuğun aslında biraz e, trajik olarak e, tanımladığı kendi çocukluk anılarıyla baş etmenin bir yolu olduğunu da e, tuhaftır. Ancak 80'ine geldiğinde itiraf etmişti. Şöyle demişti. Büyürken katlandığım sefaleti... Yeniden gözden geçirmenin ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmanın bir yoluydu benim için Pötü Nikola. Çocukluğunu asla tatamazsın. Anları daha güzel hale getirmek için bir şeyleri düzenlemeye çalışırsın. Ama asla üstesinden gelemezsin. Neden bunları söylemiş e, Sampe? Gerçekten de çok genç yaşta hayata e, atılmıştı ve herhangi bir sanat eğitimi falan da görmemiş. E, çok zor ve kaotik bir, bir şey. Herhangi bir eğitim de görmemiş. Eğitim falan. de görmemiş. Evet, evet, evet. evet. E, kaotik bir çocuk, çocukluk dönemi geçirmiş. Babasını hiç tanımamış. Koruyucu bir aile tarafından e, büyütülürken e, annesi... Gelip onu tekrar yanına alıyor. Ancak üvey Baba alkolik ve muazzam bir şiddet uyguluyor evdekilere. E, okuldan atılıyor e, liseyi bitiremeden, liseye gidemeden hatta. Bisikletiyle kapı kapı dolaşarak e, diş tozu ve e, şarap satıyor. E, 1950'de henüz 18 yaşında yalan söylüyor ve yaşını büyüterek bu kere bu, bu defa askere yazılıyor. Fakat bir süre sonra foyası da meydana çıkıyor ve askerden de kovuluyor. Yıllar sonra da bunun nedeniyle çünkü diyor e, ordu yani orası bana iş ve yatak verecek tek yerdi e, diyor. E, Sampe e, kendisi için karikatürde en önemli olanın bir şeyin özünü yakalamak, onu kopyalamaya çalışmak değil diye açıklamıştı. Ve en ünlü eseri Pıtırcık gibi e, kafasında da, e, Ebediyen gençti. Arasına mantıklı olduğum biliniyor ama asla yetişkin değilim e, demişti 80'lere geldiğimde. E, ben e, Sampe'yi ananlar arasından bizden iki karikatür seçtim. İlki Ercan'ın Ercan, Ercan Akyol'a ait. E, İlah çizer Sampe'nin anısına diye e, yayınladı bu karikatürünü. Ve e, Jean-Jacques Sampe'yi bir elinde kalemi, diğer elinde bir şarap kadeği. Mutluluk içerisinde bir karikatür yüğününün içinde uzanmış. Yatarken e, görmekteyiz burada. Başında ailesi. Sırtından e, çıkan küçük beyaz kanatlarına bakılırsa melek olmuş. E, sol elinde tuttuğu şarap kadehini e, o tıpkı e, Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı tablosundaki gibi <gülüyor> yukarıdan inen ele e, doğrultmuş. E, fakat o elle Kadeh tokuşturuyor. O yukarıdan inen elle kadeh tokuşturuyor. Ve bu esnada üstadın çevresinde de pötü Nikola yani pıtırcık ve afacan arkadaşları neşe içinde koşturuyorlar. Hatta o kadar yaramazlar ki yukarıdan uzanan e, o beyaz kaptanlık olabili tırmanıyorlar. içine falan giriyorlar falan. Yukarıdaki ise e, olan bitene anlam vermekte zorlanıyor olsa e, e, olmalı ki e, böyle bir ünlem işareti, titrek bir ünlem işareti geçiriyor hakkında. E, Sampa ile Rossini, Petit Nikola'nın arkadaşlarına da Fransızca çok ilginç ve sofistiki isimler koymuşlardı. E, bu Türkçe çevirilerini e, gerçekleştiren Vivet Ganetti, e, ona da hakkını teslim etmek gerekiyor. Zira Pıtırcık adı kadar e, sınıfın e, en tembeli mesela Clotere, Dalgacı işte obur, alses vardır. Ona Lüplük, kötü, güçlü böyle hırsın karakteri vardır. Ona da Toraman falan zengin çocuğu, Geoffrey'a gümüş gibi adlar bulmuş ve bu romanın bu çocuk romanının ülkemizde çok sevilmesine neden olmuş Divet Ganeti Kesinlikle. İkinci ikinci karikatüre geçecek olursak Sampiye anan. Burada da can baytak Günümüz dünyasında bir e, apartman binası çizmiş. Akşamı karanlığında büyükçe bir e, bina görmekteyiz. Işıklar e, yandığından binanın üstteki iki katında e, olan biten rahatlıkla görülüyor. E, çatı katında bir genç müzisyen oturuyor herhalde. Kulaklıklarını takmış. E, pikabından yankılanan müziği e, boynuna astığı elektro gitarıyla eşlik ediyor. E, Kendisini müziğe öylesine kaptırmış ki gözlerini de yummuş. Odanın içen, içinde herhalde çeşitli e, dans figürleri yapıyor zıplayarak falan. E, zaten odanın içinde uçuşan notalar da bize sesin yüksek olduğunu anlatıyor. Tabii bu durumda alttaki komşu doğal olarak rahatsız olmuş. E, Oysa ki yaşlı adam rahat koltuğuna gömülmüş, sakin bir şekilde televizyonu izlemek istiyordu. Bunun üzerine ne yapıyor? Hemen telefona sarılıyor e, ve... Muhtemelen Cimer'i arıyor tabii. Alo diyor, benim bir festival şikayetim olacaktı. <gülüyor> evet. Can Baytak'ın karikatürü böyle biraz komik. Ee, Güzel ne yöntem ama. Evet, tabii tabii. Evet, Bu şekilde istemediğiniz şey. her şeyi iptal ettirebilirsiniz. Abi. Tabii, tabii ki. Tabii. Piyano <gülüyor> mu çalıyor Üskat? kat? Hemen Cimer. <gülüyor> Şimdi Sanpe ile ne alaka diyeceksiniz? Onu da açıklamış e, Can Baytak. Sampe buna benzer bir karikatürü tam yarım asır önce çizmişti. Sampe'nin karikatüründe de aynı şekilde böyle bir bina çatı katında da bu kez parti yapıp, yapıp eğlenen insanlar görülüyor. Hepsi birbirlerinin ardına takılmışlar. O zaman çok modaydı herhalde. Ee, böyle e, Tren trencilik mı? oynuyorlar evet. falan. Al kattaki yaşlı adam ise eline geçirdiği tavan süpürgesiyle yukarıdakilerle aynı hızla koşarak böyle tavana e, sürekli vuruyor. vuruyor evet tipik bir e, sampemiz mizahı örneği. E, Can Baytak bu iki karikatürü paylaşırken hem sampeyi anmış oldu hem de biraz sistemde bulundu. Yani aramızda yarım asır var coğrafya farkı var ama gündemimiz hep aynı diye yazmış ee, Mars'a gitsek de bazı şeyler değişmiyor tahammülsüzlük, müdahalecilik genlerimizde sanki Sampe döneminin e... farkı var gibi sanki orada yasak yok <gülüyor> galiba <gülüyor> Olma, olmadığı gibi Sampe'nin karikatüründe dikkat ederseniz bir ken soylu eleştirisi var yani e, tipiktir e, Sampere'nin mizahında muazzam bir burjbazi eleştirisi vardır. Ki e, Sampede Paris'in göbeğinde yaşamıştır hayatı boyunca. <gülüyor> yani o bambaşka. Fakat e, tabii e, Can Baytak bunu e, son zamanlarda yaşanan festival ve e, konser yasak için e, dile getirdi. Ki ona da hak vermemek mümkün değil. E, aynı konuda bir diğer, e, aynı konu derken, Müzik Böyle ve festival ayı. konusu. Ayı. Evet, evet. Bir e, Murat Sayın, bir diğer karikatüristimiz. E, bir başka ünlü çizeri, 86 yaşında şimdi, e, Gerald Scarf'ı anmış oldu. E, Sayın'ın karikatüründe, e, ortada dev kononların önünde elektro gitarını boynuna asmış, müzik yapmaya çalışan bir genç görmekteyiz. Ee, bu gencin arkasındaki beyaz afişte de kocaman kırmızı harflerle Rock Festivali yazıyor. Rock Festivali. İşte bu genç müzisyen tam gitarını tıngırdatacakken karşısında birdenbire o e, ünlü çizer Gerard Scarfe'ın yarattığı Pink Floyd'un The Wall parçası için e, hatta yarattığı karakter beliriyor tipleme incecik uzun vücudu ve geniş kavun şeklindeki kafasıyla e, hakikaten büyükçe bir çekici andırıyor. Zaten animasyonu da sıkça çekişe dönüşüyor bu toleransız öğretmen tiplemesi diyeceğim ben ona. E, Pink Floyd'un şarkısı ise e, öğretmen öğrencileri çekişle, e, şekillendirmeye çalıştıkça öğretmen çocukları rahat bırak düşünce kontrolüne ihtiyacımız yok diye Türkçesi ile. Devam ediyor o, o ünlü The Wall şarkısı. Murat Sayın ise bir de küçük gelime oyunu ilave etmiş bu karikatüründe. Hey teacher, çocukları rahat bırak yerine diyeceğine İngilizce'de. Hey preacher diye yazmış. Yani <gülüyor> ne de olsa Türkçe'de teacher da hoca, preacher da hoca. <gülüyor> eee analım derken kendimizi birden yasaklanan konser ve festivallerin içinde buluverdik. verdik. Fakat biz tatildeyken başka şeyler de oldu. Hızla gidiyorum. Pek çoğuna alıştık, yadırgamıyoruz artık diyeceğim ama şu nükleer korkusu yok mu yani bir kabus gibi tepemize çökmeye devam ediyor. Geçen hafta daha, daha, daha geçen hafta bir şey okuduk yani daha bir sürü... Bu programdan ilk saatte okuduğumuz bir şey ve 5 milyar insanın açlıktan ölebileceğine ilişkin çok ciddi bir araştırmadan bahsettik. Yeni bir modelleme çalışmasıyla. Yaşadık. Elbette, evet. Yani işte açlık, aç kalacak insanlar ve dünya nüfusu zaten o zaman işte 8-9 milyarsa yarısından fazlası, tekisi ikisi belki ölecek deniyor. Bütün, bütün sorunlar ortadan kalkacak büyük Evet. Her neyse geçen hafta benim Japonya'dan bir karikatürcü dostum Yoshiyaki Yokota ile e, Miras Turan e, Selçuk e, karikatür yarışması jüri toplantımız vardı. Bir araya geldik Zoom'da tabii. E, kendisine bu vesileyle e, Fukushima'da sorunlar bitti mi diye sordum. <gülüyor> ne bitmesi ya diye <gülüyor> yanıtladı Çatpat Türkçesi ile. Tam aksine <gülüyor> e, sorun daha da büyüdü çünkü Japon hükümeti Radyoaktif suları denize boşaltmaya karar verdi dedi. Bir tane de karikatürünü iletti. Ee, hızlıca geçeyim. Karikatürde yani henüz yürümeye başlayan bir küçük çocuk, bir köpek, e, bisikletli bir başka çocuk ve e, tekerlekli sandalyesinde bir yaşlı e, var. Ortak yanları gözlerinin beyaz bir kumaşla bantlanmış olması. Bir de çevrelerinde bolca radyasyon sembolleri bulunuyor. O e, sembolün anlamı çok açık ortadaki yuvarlak atomu temsil ediyor. E, diğer şeritlerde çeşitli radyoaktiviteleri temsil ediyor. E, minik bebeğin e, şeyi yürüteceği bu sembolden oluşmuş köpek yerde bulduğu sembolü dişleriyle kurcalıyor falan. E, yaşlı adam yürüyen sandalyenin tekerlekleri de öyle. Hatta gözleri bantlı yaşlı adam önünü göremediğinden olsa gerek uçurumdan aşağı yuvarlanmak, uçmak üzere. Ee, belki o daha şanslı. Ne diyeyim? <gülüyor> ee, yani bu siyah-beyaz ve gri tonların ağır bastığı e, çok karanlık karikatürde Yoshiyaki Yokota e, bir anlamda yalnız Japonya'daki değil, belki de tüm dünyadaki hatta yakın çevremizdeki e, biraz önce senin de sözünü ettiğin e, Ömer Hocam e, durumu özetlemiş. E, ben e, Devam edeyim konuyu e, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle risk altında olduğunu belirttiği e, Avrupa'nın en büyük santraliymiş üstelik evet Oraya getireceğim hafta sonunda basında yaranan haberlere göre e, Vladimir Putin ve e, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron e, bu Zaporizya nükleer santralinde güvenlik denetimi için anlaşmışlar. Yani yüreklerimize sur serpilmiş oldu değil mi? Evet. Fakat e, Rusya konuyla resmi bir açıklama yapmamış maalesef. E, Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi ise ilginçtir. E, teknik uzmanların görüşmesinden sonra ve görevin konuşlandırılmasından önce ne demekse hakikaten anlamadım. İki başkanın bu konuda önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceklerini belirtti. Yani Aynen. şimdilik bu hafta tehlike yok hocam. Rahatız. Yok rahatız evet. evet. <gülüyor> Ee, karikatürümüzün sahibi Peter Schrenk, e, 20 Ağustos'ta The Times gazetesinde yayınladı. Bu e, doğal olarak biraz yanlı bir karikatür. Fakat yine de durumun vahmeti bakımından anlatmaya değer. Ee, karikatürde adeta böyle bir Kim Kong görünümünde Vladimir Putin'i her zamanki gibi belden yukarısı çıplak bir şekilde bir nükleer tesisin bacasına sarıldığını, daha doğrusu rehin aldığını görüyoruz. Putin bacağın arkasına geçmiş tıpkı filmlerde gördüğümüz gibi bir koluyla bacağı bacağına sıkı sıkı sarılırken diğer elinde tuttuğu tabancayı da bacağın orta yerine doğrultuyor. reyin almış yani. Ve bir yandan da tehdit savuruyor. Geri çekilir yoksa. Yoksa ne? Yoksa ne yapacak? <gülüyor> Bacağını vuracak. Yani peki Zelenski ne yapacak? karikatörde yok Zelenski. Yani korkudan silahlarını mı düşürük? Peter Schrank'in bu soruları, soruları, karikatüründe sorulara yanıt yok. Fakat Putin eleştiriliyor tabii. Ben bu hafta son olarak 15 yaşındaki genç bir karikatürcümüz ki bugüne dek ikinci kez çizgilerini haftanın karikatürü olarak seçmiştik daha önce. Yine çok anlamlı bulduğum bir karikatürünü anlatarak bitirmek istiyorum. İsmi İrem Eroğlu. Bu genç e, çizerimizin. E, karikatürü ilk bakışta e, bazı klişeler kullandığı için çok fazla beğenmemiştim. yalan söyleyeyim. Fakat daha sonra <gülüyor> bu karikatürün <gülüyor> Hiroşima ve Nagasaki anma haftasında çiz, çizdiğini fark edince biraz daha dikkatli inceledim. Karikatürde de yere çömelmiş, neredeyse bütün saçı dökülmüş bir çocuk görüyoruz. Ee, çocuk yarı başında duran büyükçe bir insan hakları e, kitabının sayfalarını birer birer kopartıyor sonra da o sayfaları origami tekniğiyle katlayarak kağıttan turna kuşlarına dönüştürüyor ve ileriye doğru bir bir havaya fırlatıyor hatta sonuncusunun gagasına bir de zeytin dalı yani barış simgesi olarak zeytin dalı iliştirmiş. Çocuğun çömeldiği yerin arka tarafındaki küçük aralıktan ise dışarıda bombaların patladığını, her tarafın alevler içi, içerisinde yanmakta olduğunu falan fark ediyoruz. Karikatür bundan ibaret. Ancak bu karikatürün gerisinde çok acı bir e, hikaye atıyor. E, Hiroshima kentine 6 Ağustos 1945'te atılan ilk e, yani ilk atom bombası düştüğünde Sadaki Sadaku Henüz iki yaşında küçük bir çocuktu ve yoğun radyasyon etkisine e, maruz kalmıştı. On yıl boyunca da Lüsemi ile mücadele etmişti e, Sadaki ve maalesef 12 yaşındayken de öldü e, Sadaki. Bu on yıl boyunca onu hayatta tutan unsurlardan bir tanesi kağıttan bin tane turna kuşu yapma efsanesiydi. Bu efsaneye göre bir insan şayet kağıttan bin tane turna kuşu yaparsa dileği kabul olurmuş. da hastalığını öğrendiğinde ümidini kaybetmeyip e, kağıttan turna kuşu yapmaya başlamış. Ancak küçük kızın ömrü bin turnayı e, katlamaya yetmemiş ve e, 1955'te 25 Ekim günü e, 644. turnayı katlarken e, hayata gözlerini yummuş arkadaşları e, bunu, ise bunu karikatürist e, bisikletçi dostumuz ve programcı dostumuz Aydın Çelikle konuşmuştuk. O da anlatmıştı bunu büyük bir şeyle e, tekrar oldu o zaman. Aydın Çelik Yok, bunu iki, iki kere iki kere almış olduk. Evet e, e, İrem Erdoğan da genç karikatürciğimiz İrem Erdoğan da e, gerçekten. Ve karikatüründe bugünün, bugünün, çünkü bugüne taşınmış bunu, nükleer savaş tehlikesine dikkat çekiyor ve Sadaki Sadako'nun da acıklı ülkesine de böylece bir gönderme yaptı. Bir de ufak ee, ayrıntı var değil mi? Karikatürlerin yapıldığı kağıt da İnsan Hakları kitabında. Evet, evet. Onu söylemedim mi başta söyledim diye evet, evet, hatırlıyorum. Ha, ben söyledim ya. ama iyi oldu, vurgulamak iyi oldu. İnsan hakları kağıdından, Evet, yani kitabının insan hakları kitabının e, kağıtlarını yırtıp origami ile bu şeyleri gerçekleştiriyor bu kuşları, bu turun kuşlarını. E, yani. Çok başarılı bir karikatürcü genç arkadaşımız. ileride ondan çok söz edildiğini, edildiğini duyacağız diye umuyorum. Evet, galiba burada bitirmek de durumundayız. Çünkü Bambi başlıyor artık. Bu saatte 9.10'a beş kala. Çocukluğumun kabusu Bambi. Evet, hayırlısı güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kabus olması çok makul aslında ama o şimdi bakıldığı zaman de tam 100 yıl sonra bir daha bakıldığında Bambi'nin çizilen şeyinin asıl kabusun şimdi olduğunu görüyor insanda. O açıdan çok çarpıcı yani. Doğru, doğru. Büyük bir uyum varmış aslında Felix Zalte'nin kitabında. Şimdi onu göreceğiz Eraslan'ın okumalarıyla. Harika. Evet. Yeni bir küçük köşe başlatmış oluyoruz hem açık gazete hem de açık dergi içinde. Hayırlı olsun efendim. Ee, bir karikatür seçiyor muyuz? Ben benim şahsen İrem Eroğlu'nda gönlüm. O zaman üçüncü defa haftanın karikatürü seçildi İrem'in karikatürü. Kutluyorum evet. kendisini buradan. Çok, çok teşekkür ederiz. Güzel. İyi haftalar Gör diliyorum, İyi yayınlar. Hoş Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.